Sesimizi açtık, yükseldik, toplandık mı? Neredeyse bütün kızlar toplandık diyeceğim ama arada beyler var. Evet. Ee, ben başlıyorum arkadaşlar. Seste problem olursa lütfen yazın. Şimdi e, Mani'nin zaman algısıyla zaman algısında bırakmıştık. Dünya algısından birazcık bahsetmiştik. Üçlü bir zaman algısı e, tasarlamış. Tasarlamış diyelim çünkü dinin kurucusu e, tabii vahiy aldığına inanılıyor bu arada. Dinlerin çoğunda vahiy önemli bir kavram. E, şimdi ışıkla karanlığın mücadelesi sürüyor bu üç dönemde. Ama ne olmuş? İlkinde, işte ikincisinde, üçüncüsünde ne olmuş? Sonuçlarında ne çıkmış? Onları göreceğiz. İlk başta arkadaşlar karanlık hakimmiş ve ışık tanrısı, nurdar aleminin tanrısı ilk mücadeleye başlatmak, karanlığı tabiri caizse ilk defa yenilgiye uğratmak için önce yüce ruh diye bir şey yaratıyor. İşte bu hikmet de tabir ediliyor. Biz bunu aslında hayatın özü, anası şeklinde algılayabiliriz. E, tabiri caizse önce iki tane tanrım var yeryüzünde, e, alem, iki tane birbirine zıt alem var. Bu iki zıt alemin işte taşı toprağı var, özellikleri var ama e, henüz şeyler yok, e, canlılar yok. Bunları yaratmak için, e, yine kolaylaştırmak için söylüyorum, aracı rolünde bir yüce ruh, hikmet, hayatın anası, hayatın kaynağı denebilecek bir güç yaratıyor. E, ve bu güç sonra ilk insanı yaratıyor. İlk insana çeşitli isimler veriliyor ama zerdüştlükte ve İran geleneğindeden hatırlayabileceğimiz e, o Hürmazd var mesela, Hürmüz var bizim dilimize Hürmüz şeklinde geçmiş. E, i̇lk insanı yaratıyor, bu ilk insana da özellikler veriyor, çeşitli özellikler sayısı falan bizi ilgilendirmiyor yalnız bu ilk insan e, Hz. Adem değil, mitolojik ya da böyle şey bir insan Ilk insanın şey diyelim, arketipi diyelim onu önceki bir örneği ilk insan gelmeden önceki daha mükemmel bir örnek diyelim, arketip deniyor buna dolayısıyla somut böyle ayakları yere basan bir insan değil, peki bu ilk insan özellikleri var demiştik, bu özellikleri ilk insan ilk savaşında kaybediyor 1-0 karanlık güç öne çıkıyor ilk dönemde ee, ilk insan bu güçlerini, silahlarını kaybediyor şeklinde anlatılıyor Manihist metinlerde. Ee, yalnız bu böyle bitmeyecek. Bunun rövanşı var. Ee, galibiyet, mağlubiyet galibiyete dönüşecek. Bundan sonra işte ikinci dönemde İyinin e, ön planda olduğunu göreceğiz. Ama ne olacak bakalım bu dönemde? İşte insan devreye girecek. İnsan iyi midir, kötü müdür? Maniheysler insanı nasıl algılar? Bunu göreceğiz. Şimdi e, ilk arketip insan, bu böyle mitolojik, daha hani e, beden halinde olmayan in, ilk insan e, şeye, kötülüğe yenildi. Ondan sonra... Ee, ilk insanın kurtarılması gündeme geldi. Hep böyle bir karşılıklı şey var. Biri öne geçiyor, diğeri mağlup oluyor. Şimdi ilk insanı kurtarmak gerekiyor. Bunun için Mani diyor ki bu ilk tanrı var ya, ışıklar aleminin tanrısı. O diyor yeni bir varlık yaratıyor diyor. Ve e, hayat ruhu ilki anasıyla arkadaşlar. Bunu köken gibi düşünelim. Nasıl anadan e, zürriyet hasıl oluyorsa. Bu da hayatın ruhu. Şimdi bir yaratıldı ama ona ruh verecek bir kuvvet olduğunu düşünelim. Böyle daha rahat hatırlarız. İşte bu ruh veren kuvvet o dönem bir kültüründe çokça bilinen Mitra diye adlandırılmış. Mitra tanrısı Roma Doğu Roma dininin Roma dininin tanrısıdır. Yeri geldiğinde çok üzerinde konuşuruz. Mitra'yı dolayısıyla güneydeki işte ya da doğudaki eh Zerdüştler, falan da biliyor. Yani birbirlerinin tanrılarını biliyorlar, ödünç alabiliyorlar. Öyle etkileşimli bir dönemdeyiz. Bu yüce mimar, mimardan da hatırlayalım. Demek ki bu bir alem yaratacak, bu alemi yaratacak, tasarlayacak. ışık Ademileri denen in şeyleri yaratıyor pardon buna ışık ademileri denilen 3 tane oğul veriliyor yardımcı gibi yani bunu yüce tanrı veriyor mimara ki ona yardım etsinler diye şimdi bu mimar nasıl kurtaracak bakalım iyiliği arada bir sürü detay var ama hedef şu kurtuluş Kurtuluş, insanın kurtuluşu ya da bu dünyanın alemin kurtuluşu. Yani insan nasıl mutluluğa erecek, nasıl ebedi selamete erecek dertleri bu. Şimdi bu ilk insana yardımcılar verildi, beş tane oğul verildi. Bakalım bunlar savaşta ee, ne kadar etkili olacaklar. Bu arada gidip gelmeler var alemler arasında. Mani... Metinlerinde bu iş işte alemlerde ışık parçalarının alınması şeklinde anlatılıyor. E, buradaki amaç şu: e, kötü alemlerde, kötü alemlerde hapsedilmiş olan iyiliği kurtarmak. Şu bilgisayar oyunlarına alışık olanlarınız bilirler. Ben gerçi cahiliyim bu konuda ama e, hani şu en basitlerinde var ya e, bir yere gidiyorsunuz oradan elma topluyorsunuz ya da ışık, işte yıldız bir şey güç alıyorsunuz. Aynı böyle anlatıyorum hani 12 alem arasında e, karanlıklar alemindeki çeşitli bölgelere e, gidiyor hayat ruhu, onlarda hapsolmuş ışıkları alıyor. Oradaki amaç karanlığın içinde hiç nur bırakmayacağız. Karanlık alemi sıfıra indireceğiz. Şimdi rövaşını almış oldu. Hayatın zamanı bu ikinci kısmında e, henüz insan hala yaratılmadı bu arada. Kötülük alemindeki kal kalan, son kalan kalıntı nurlar toplandı. Şimdi üçüncü safhaya geliyoruz. Burada e, hala zamanın ötesindeyiz ya da işte ne bileyim biz o çağın insanı gibi düşünemiyoruz. E, şu Bu dünyanın ee, dünya hayatının yaşandığı zamanda değiliz en azından şimdi bu üçüncü dönen bir üçüncü bir elçi yaratılıyor. Işık tanrısı yaratıyor. Hep şeylerle, elçilerle iş görüyor. Yani burada hiyerarşik bir dünya. İşte bu bizim filozoflarda da rastlayabilirsiniz. Her alemin bir özelliği, bir görevi vardır. Burada da elçilerle iş görüyor Mani'nin tanrısı. Birçok yardımcısı var. İlahi alemler devreye gidiyor. Saman yolunda cereya ediyor artık bizim mücadelemiz. Burada çok garip ifadeler var. Yani garip de dememem lazım. Aslında birinden tartçısı olarak anlıyorum ve değer veriyorum kesinlikle ama e, ifade etmesi zor e, Bir de bizim kültürümüze e, uzak olduğu için anlamamız zor. Özetle şunu diyor. Bu, bu, bu dönemde üçüncü safada e, alemlerdeki çeşitli kötü, alemlerden yeryüzüne bu yaratılmış dünyaya bir şeyler akıyor. Şimdi e, kötülükten akanlar oluyor, nurdan akanlar oluyor, nurdan akanlar bitkileri oluşturuyor. Maniheistlere göre bitki değerde, bitki yermeni, e, göreceğiz diyet kuralları olacak ileride. Ama hayvansal şeyler, kötülük yeryüzünde akan damlalar, işte bunu e, erkeklik dişilikle falan açıklıyor. Ee, şeyde toplanıyor, ette hayvanda toplanıyor. Dolayısıyla e, hayvanlarda kötülük var. Aslında onlar bitki yediği için bir nebze iyilik var ama yine de hayvanda, özellikle işte bu e, Erkek kadın ilişkilerinden dolayı falan şey oluyor, ne derler, kötülük ağır basıyor ve nurun azaldığı düşünülüyor. Bu yüzden de eklemeyecekler biraz sonra göreceğiz. Bu dönemde bitkiler hayvanlar oluştu yeryüzünde. Tıpkı işte bu tekvinin, Tevrat'ın yaratılışı anlatması gibi. Şimdi bakalım Adem ve Havva nerede? Bu üçüncü dönemde ilk insan yaratılıyor. Bu elçi, bu dönemin elçisi Adem ve Havva'yı yaratıyor. Doğuyor gibi ifadeler de gelmiş. Şimdi Adem'e doğruyu anlatmak için gönderilen bir muhteşem İsa'dan bahsediliyor. Bu dinin ne kadar senkritik, ne kadar etrafındaki şeylerden öğeler aldığını görmüş olalım. İsa çok önemli bir figür 200'lerde, 300'lerde ve kurtarıcı bir figür. Biliyorsunuz Mesih, işte, o dönemin Mesih anlayışı çok kuvvetli yeri geldiğinde söyleriz. E, bu arada ben sana da kitaplar tavsiye etmek istiyorum. E, bununla ilgili şimdi e, hazırlamadım ama e, siz de bana sorun. İlgisi olanlar, işte şu konuya ilgim var diyenlere listeler verebilirim. E, daha böyle gerçek bir sınıf ortamı gibi yapabiliriz bu dersi. Arkadaşlar şimdi Muhteşem İsa'yı gönderdi. Muhteşem İsa Adem'i uyaracak. Şunu yap bunu yap diyecek. E, tekvinden gelen işte o semitik ve bize de yansıyan cennet hikayesi var ya yine bir suç Havva'ya atılıyor ama Havva burada çok çok suçlu, çok kötü kötülüğün e, sembolü her şeyi hava yaptırmış e, Kabil gayrimeşru bir çocuk ondan sonra e, pardon Habil gayrimeşru başkasından oluyor, Kabil Adem'den oluyor ama e, şey oluyor Kabil de sonra e, pardon arkadaşlar bir saniye karıştırdım Kabil büyük Kabil gayrimeşru, sonra Habil oluyor. O da annesinden biraz işler karışık. Ama en son Havva ile Adem'den Şit doğuyor. Hazreti Şit çok önemli Mani dininde ve Gnostik dinlerde çok önemli. Demin Gnostisizm'i tam böyle anlatmaya çalışıyordum ya. Hazreti Şit'in böyle gizemli bir bilgi getirdiğine inanıyorlar. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, bu tüm bu dinlerde Gnostik gruplar var. Hazreti Şit öyle gizemli gerçek bir tanrı bilgisi getirdi ama bu zamanla kayboldu üstü örtüldü peygamberler bunları öğretmediler gibi bir anlayışları var hikmet var böyle gizemli bir hikmet ona ulaşmaya çalışıyorlar çeşitli ritüellerle şeylerle o yüzden Hazreti Adem eşit önemli Şit işte Ademle Havva'nın çocuğu yine bu arada Ademle Havva'nın evliliği kötü bir şey gibi görülüyor ve Şit babasını Havva'dan uzaklaştırmaya çalışıyor gel baba diyor biz ışık Ademine gidelim bırakalım bu kadını diyor. E, ve Havva ve onun nesli e, cehenneme şey oluyor gönderiliyor. E, i̇şte böyle karanlık birazcık bir yaratılış hikayesi var insan için. Şimdi Adem'e kurtuluş önemli ya niyeyse Havva'yı cennete gönderdiler. Adem nasıl kurtulacak? Adem ve çocukları pardon cehenneme gönderler Havva'yı. E, ne demiştik? E, he, Adem nasıl kurtarılacak? Adem'i kurtarmak için e, Reslene daha doğrusu yine bu muhteşem İsa e, ışık zihni diye bir şey gönderiyor. Yani bunu ışık zihni diye çevirmiş bizim metnimiz. E, i̇şte İngilizce bilenleriniz için e, light of mind, light of nous ya da işte şeydeki Yunan felsefesindeki nous kavramı var. Işık e, zihni diye artık en şey yapabiliriz. E, şunu bilelim bir zihin kavramı var, akıl, akıl var, bilgi var ve bunun ışık olduğunu söyleyelim. Artık Mani'nin kullandığı Alamice'nin doğu lehçesinde ya da onun e, e, mültesiplerinin yazdığı dillerde hangi kelimeler vardı ben onları şu anda bilmiyorum. Manehizm özel bir çalışma alanı gerektiriyor ve ülkemizde çok az bilinen bir konu. Şimdi Ademoğlu nasıl kurtulacak? Derdimiz bu, kurtuluş. Muhteşem İsa bir kere ışık zihni diye bir şeye gönderdi. Ve bu ışık zihninin özelliklerini, den hepsinden bir parça insana verdi. E, bu çok önemli. Şimdi şey, e, evet, entrika, entrika. Siz daha entrikaları Hristiyanlık bölümünde göreceksiniz. İşin içine Bizans girince, e, şey diyorduk. Onu bir arkadaşımız yorum yaptı da. Şimdi insana ışık zihnini yaratıyor. Biz bundan sonra akıl diyelim. Akıllı yaratıyor. Ve aklın, akıldan bir nebze, nüve insanlara veriyor. Bu bizim İslam felsefesi anlayışında da var. Bizde ilahi bir nüve var ki, biz ilahi mesaj anlayabiliyoruz. Hatta biz kendimizi çok geliştirirsek, e, kalp gözümüz açılırsa, Gökyüzüyle aramızda bir ayrım şey sınır kalmaz ve biz ilahi bilgiyi marifeti ediniriz. Bunlar da tıpkı böyle düşünüyorlar. Özellikle gnostiklerde bu var. Şimdi insana bu akıldan bir nüve verilmiş ve insanın esas hedefi bu nüveyi çoğaltmak, akla yaklaşmak. Bu gerçekleşene kadar dünya hayatında insanın reenkarnasyonu uğradığını hep başka şeylere dönüştüğünü, en sonunda mükemmel'e dönüşeceğini söylüyor Mani. Böyle sınırlı bir reenkarnasyon inancı anlayışı var. E, şu var, kurtuluşta şunda görülüyor. Bu maddi dünya kötü, biz bu maddi dünyayı tabiri caizle, hatta yıkalım, yok edelim, e, öbür aleme ulaşalım. Şimdi birçok elçiden bahsettik. Maniheizm dini, arada elçiler koyuyor ve bunlara <gülüyor> çeşitli isimler veriyor. E, Mani'den sonra takipçileri kim zaman onun zerdüşt olduğunu, kim zaman Buda olduğunu, kim zaman İsa olduğunu söylemiş. Ee, Hristiyanlara mesela Zerdüş Paraklit'tir demiş. Paraklit işte müjdeleyen falandı ya bizim Müslüman yazarlar da e, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed'i müjdeleyen Paraklet olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Mani'nin takipçileri e, şey yapmışlar Mani'ye bir otorite vermek için onu kim zaman Zerdüş, kim zaman Buda ve kim zaman da İsa diye tanıtmışlar. Şimdi esas amaç ne demiştik göklere ulaşmak. Dolayısıyla Maniheizm'e göre bizim ruhumuz bu beden aleminde hapsedilmiş. Bütün amaç beden aleminden kurtarmakta. Bu yüzden birçok diyet kuralları ve oruç uygulamasını getirecekler. Birazdan göreceğiz. Onlarda da bir deccel anlayışı var. Yalancı peygamber anlayışı var. Bir de çok ilginç İsa Mesih'in yeniden geleceği anlayışı var. Onlara göre yeryüzünün... Yeryüzü hayatı sona erdiğinde, ermek üzere olduğunda İsa Mesih gelecek ve Maniheisler onun sağ tarafına oturacak. Maniheis olmayanlar sol tarafına oturacaklar. Maniheisler, mani'nin takipçileri meleklere dönüşecekler. Daha sonra arkadaşlar bunların yılları var, işte şu kadar yıl sürecek ateşler, şu kadar yıl sürecek şeyler ama en son karanlığın tamamen yok olacağına inanılıyor. En açık bir şekilde bu şekilde anlatabiliriz. Ben de hani bu buraları önemli buluyorum. Siz zaten metne ve metne ulaşabiliyorsunuz sanırım sonradan. Özellikle isimleri, detayları merak edenler bakabilirler. Şimdi bunlar ne ibadetler yapıyorlar? Arkadaşlar yine pek çok detay var. 5 emir, 3 mühür diye bir formülleri var. Ama şunu söyleyelim. Bir kere ahlak kuralları, temel ahlak kuralları... E, hakim ama çok göreceğiz ileride evlilik karşılığı falan çıkacak onun dışında yalan söylemek işte e, riyakar olmak dürüst olmamak çok büyük günahlar e, ama şey en önemli şeylerinden biri temizlik kuralları hem bedenen hem ruhen temiz olmak bir de yedikleri içtiklerine çok dikkat ediyorlar. Şimdi hemen yeme içme ile devam edelim. Arkadaşlar çok kuvvetli diyet kuralları var. Bitkiye çok önemsiyorlar. Bitkilerin daha saf temiz olduğuna inanıyorlar. Bu nedenle et yemiyorlar. Bir de işte hayvanların şey olduğu için yavruladıkları için nesli devam ettiği için falan bu böyle evlilik hayatını da olumlamadıkları için nesli çoğalan şeyleri sevmiyorlar. Arkadaşlar, bu bitkilerin çok fazla nuru yansıttığını, nuru içinde barındırdığını, dolayısıyla bitki yiyenlerin de nurlanacağını söylüyorlar. Hatta çok detaylı ayrımlara girmişler, işte salatalıkta, kavunda, karpuzda daha çok nur vardır diye. Aslında onlarda daha çok su var değil mi? Yalnız ilginçtir, suyu çok önemsemeyecek maniheistler, sudaki nuru bozmamak için banyo yapmamayı bile tavsiye edecekler. Yani Esas amaç benim anladığım şu, çok dokunmayalım yani su kendisi saf ve temizken ona kendi kirliliğimizi, kendi bozulmuşluğumuzu aktarmayalım. İçki içmek yasak arkadaşlar, hayvan öldürmek yasak, evet susuz nasıl bir temizlik anlayışı var, o da ilginçtir zaten çok gnostik dinlerde ahlaki, ruhi temizlik daha önemli. Siz yalan söylediğinizde esas kirleniyorsunuz, pisleniyorsunuz. Ama bunlar beyaz giyinenler falan diye de biliniyor. Ben de detayları unuttum. O Evin Maluf'un kitabında Malihislerin hayatları detaylı bir şekilde anlatıyordu. Sonradan bağlananlar için ben Malihizmi edebi bir şekilde öğrenmek istiyorsak Evin Maluf'un ışık bahçelerini okuyabiliriz dedim. Orada detaylar var ritüelleriyle de ilgili. Çok ilginç. Yalnız Malihisler bu halde... Hiç dokunmak istemiyorlar. Bir şeyi bozmak istemiyorlar ve bunların seçkin kısmı üst sınıftan rahipleri hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Bitkiyi, ekip biçmeleri, toprağa dokunmaları bile esasen uygun değil manihislere göre. Daha düşük seviyedeki takipçiler bu işleri yapacak. İşte bedene, diline sahip olmak, evlenmek yasak, kadın erkek birlikteliği yasak bu şekilde temiz kalacaklarını düşünüyorlar. Manehiz toplumunda iki grup var. Bir seçilmişler, bir dinleyiciler var. Seçkinler, esas bu dinin her şeyini bilenler. Dinleyiciler, onlara tabi olanlar, dinleyiciler çalışıyor. Kazandıklarının 7'de ya da onda birini şeylere veriyorlar. Aysel Hanım diyor ki, nasıl devam ediyor isimleri Belki de bu yüzden acayip misyoner bir din maniheizm sınır tanımadan taçine e, kadar gitmiş. Kendisine çok fazla müntesip bulmuş. E, i̇htida ettirmiş. Manehizme dönenler olmuş. Karizmatik bir şey çünkü. Bir de e, alemin sonuna dair şeyler söylüyor bir cenneti vaat ediyor mesela şey benim notlarımda var o biraz sonra kendi notlarımdan söyleyeceğim bir İran İmparatoruna Mihirşaha Mani cennet bahçelerini gösteriyor Mihirşah o zaman kendinden geçiyor ve hemen bu dine giriyor böyle şeylerle etkileyici şeylerle çok fazla mütesip edilmişler çoğalmayı önemsememişler demek ki ee, seçkinler grubu var arkadaşlar. Seçkinler grubu her şeye dikkat etmek zorunda. Onların yemeklerini de e, onların onlardan aşağı seviyede olan insanlar hazırlıyor. Çok dikkat etmeleri lazım. Bunlar normal bir hayatı yaşıyorlar. Eee ayinleri idare ediyorlar. Onların da yardımcıları var. İşte piskoposları var bir, ihtiyar heyetleri var. 12 öğretileri var. Havarilerden gelse, gelmiş olsa gerek bir 12 de. Dolayısıyla hiyerarşik toplumda herkesin yerinin olduğu bir sistem. Aslında biraz e, hani komünist şey de var. E, ama hani böyle bunu daha sonra mesela Mazdaizm'de falan göreceğiz. Mala mülke karşıtlık çok belirgin değil ya da işte kadınların ortaklığı falan gibi şeyler yok. Bunlar e, seçkinlerin ekip biçmeyecek kadar hiçbir şey elini sürmediği temiz kalmaya çalıştıkları bir şey. Hedef de e, vardıklarının içindeki nur, nura sahip olmak. Ee, arkadaşlar ama seçkin olmayanlar evlenebiliyor. O, onu unuttuk doğru ya nasıl e, şey toplum gelişiyor, e, nüfusları devam ediyor, vardıkları diye e, seçkin olmayanlar evleniyorlar. Ama onlar için kural tek evlilik yapmak, işte zinadan kesinlikle uzak durmak, e, putverestliğe sapmamak, işte yine yalan söylememek, dürüst olmak gibi şeyler hayvan öldürmeyecekler ama işte nasıl hani vejeteryan bir şekilde sağlıklı kalabilmişler orasını bilemiyoruz. Ee, ve esas amaçları elitlere ya yani elitlere üst kesimdekilere hizmet etmek. Namaz anlayışları, dua anlayışları var. Günde 7 kere elit, seçkin kesim dua ediyor. Diğerleri de 4 vakitte dua ediyor. Ee, oruç çok önemli bunlarda. Beyma denen yılın sonunda ki şey ayda 30 gün olmak üzere ve yılda 100 gün 100 gün olmak üzere oruç tutuyorlar. Pazar günleri oruçları varmış. Artık pek olmadıkları için varmış gibi diyilmişti. Geçmiş zaman kullanacağım. Mani Şubat'ta ve Mart'ta hapis tutuldu ve öldürüldüğü için bu aydan önce gelen yılın son ayında 12. ayda Bema'da özel törenler yapıyorlar. Arkadaşlar Maneheizm öldü dedik ama bugün düşünce olarak yaşayan bir şey. Bir de e, özellikle araştırmacıların şu açıdan ilgisini çekiyor. Hristiyanlığın e, şekillendiği amendüsünü, teolojisini oluşturduğu dönemde Maneheizler çok kuvvetli ve e, en önemli Hristiyan babalarından Augustin'i bile Maneheizm Mane yapmışlar Kuzey Afrika'da Kartaca bölgesinde. Daha sonra Hristiyanlığı seçecek ve o günlerinden bahsedecek. E, bunlar Gnostikler her ne kadar bu kelimede tartışmalı olsa da e, ışık ve nur alemine ulaşmayı hedefleyen e, ve bu dünyayı, e, bu dünyayı kötümser bir gözle bakan, hikmeti önemseyen e, bir din. Mani'nin karizmasıyla ve öğrencilerinin, takipçilerinin misyon anlayışıyla yayılmış bir din. Metnimizde bunları görebilirsiniz. E, güzel kaynaklar var. E, tabii ki yani çoğunluğu tat benim okuduklarım hep İngilizce. Türkçeleri inceleyemedim. Bir iki kitabın olduğunu gördüm listelerde ama özel ilgi duyanlara, İngilizce okuyabilenlere tavsiye edebilirim. Ben şimdi size önemli bulduğum notları söyleyeceğim. Maniheysin bugün hala kullanılan bir kelime. Şeylerde falan çok geçer. Bu işte İngiliz parlamentosunda milletvekilleri kavga ederken birbirlerine riyakar ya da düyalistsel iki iki şeyi ön iki şeyi birden öne sürüyorsun derken sen manikeistsin diye suçlarlar. Tarihte de hep bu manheizm, mani ve mani takipçileri hep suçlanmış. Mesela George Bush'un eee Bush'un George W Bush'un Orta Doğu politikasının manikeist bir maniheist ya da keyist de diyebiliriz İngilizceden gelen ee, şey ne derler manikeys bir bakış açısı olduğu söylenmiş gazetelerde yazmış manşetlerde ee, o dönem e, çok detayları tabi aklımızda kalmadı ama e, George Bush hem Amerikanın çıkarlarını e, hem güya işte Orta Doğu'daki e, dengeleri koruduğunu söylüyordu e, iki şeyi bir arada götüreceğini söylüyordu ama bu tabi e, talep gören inanılan e, bir şey olmamıştı Arkadaşlar e, mani, Manicilik ile ilgili esas tartışma şu. Maniheizm, Hristiyanlıktan bozma sapkın bir Hristiyan grup olarak mı ortaya çıkmış? Hristiyan yazarlar bunu böyle görmüş başından beri. Ve ona demişler ki heretik bir grup bunlar. Bunlar ne öğrendiyse Hristiyanlıktan öğrenler. Zaten Hristiyan e, algısı buna hep yakındır. Hazreti Peygamber ile ilgili de söylerler biliyorsunuz. İşte Rahip Bahira'dan mı aldı mesajını diye. Çok çok önce, peygamberimizden çok çok önce, iki yüzlerde Mani'nin bütün bu gücünü, şeyini İsa'dan aldığını söylüyorlar. Çok da yanılmıyorlar. Ee, İsa figürü önemli. İşte Mesih anlayışı. Ee, Mani mutlaka bir şeyler almıştır. Şimdi Mani e, Sasani İmparatoru, iki tane Sasani İmparatoru döneminde öğretisini yayıyor ve onlardan destek alıyor. İşte bu dönemde İran İmparatorluğu Manikeyizm kendilerine yeni bir güç kazanacaklarını düşünüyorlar, yeni bir kimlik kazanacaklarını düşünüyorlar ve Mani'nin yayılmacı anlayışı destekleniyor. Bu sırada da Bizans'ta Sasaniler sürekli bir savaş halinde. Hazreti Peygamber döneminden de hatırlarsınız. Mesela Hicaz Yarımadası'nda Araplar vardı, Gassaniler, Lahmi'ler gibi bunlar işte bu Şam bölgesinde. Bizans hududunu, sınırını oluşturuyorlardı ve Bizans'ı Sasanidara karşı koruyorlardı. O dönem Bizans ve İran savaşlarıyla dolu bir şekilde geçmişti. Şimdi patristik babalar dediğimiz Hristiyanlığın ilk dönem yazarları Mani'yi sürekli suçlamışlar. Mani'yi Hristiyanlıktan sapmış öteki olarak adlandırmışlar, öteki yer dışlamışlar ve e, tek amacının kendisini e, mütesip, e, kendisini takip eden birilerini kazanmak olduğunu, e, sürekli yayılmacı bir anlayış güttüğünü söylemişler. Hristiyanlığı kullandığı, Hristiyan kavramlarını bozduğunu söylemişler. Diğer dinlerden öğeler alan senkretik bir din olduğunu ve özellikle de politeist, potuperistlik eğilimleri olduğunu söyleyerek suçlamışlar. P plastik bir din demişler tabiri caizse. Ayrıca demişler ki bunlar dualist yani iki şey şey yapıyor. Hani monoteist seviyeye gelememişler. Bunlar bedeni önemsemiyor. İşte diyet kuralları var. Eski Ahit'i reddediyorlar. Maniheistler Eski Ahit, Tevrat ve ondan sonraki işte Eski Ahit'te yer alan kitapları kabul etmiyorlar. Bugün Hristiyanlar Eski Ahit'in çoğunu kabul eder, okurlar arkadaşlar. Sonra evliliği reddediyorlar. Sosyal düzen için bu da iyi bir şey değil. Hatta Mani'nin isminin Grekçe Manis'ten geldiğini, bunun da delilik, zırmılık olduğunu söylüyorlar. Ee... Maniheizme, Hristiyanların bakış açısını hatırlamanız için şunu söyleyebilirim. Mania İngilizcede eee affedersiniz hani şeyin akılsızlık, manyaklık falan demek. Dolayısıyla ilk dönem kilise babalarının Mani'yi, Maniya'yla, Maniya ile suçladığını, Mani'nin takipçilerini böyle rasyonel olmayan, uçuk kaçık insanlar olarak eleştirdiğini görüyoruz. demin dediğimiz gibi o önemli kilise babası e, şey yapıyor. Gençliğinde eee Manheis daha sonra Hristiyan oluyor ve Hristiyan teolojisinin en baba adamlarından. O da Hristiyan olduktan sonra şey yapıyor. Çok sert bir şekilde eleştiriyor Mani Maniheizm'i. Şimdi Maniheism Gnostik bir dindir demiştik. Bizim metnimizde hemen ilk cümlede onu söylemiş. Ama bu o çok tartışmalı bir şey. Bugün e, ne kadar ışık işte nedir? Maniheizm e, gerçekten böyle %100 Gnostik midir? Bunlar tartışılıyor. Ee, bir de şu var. Gnostizizm biraz benim açıklamaya çalıştığım şey ille de kötü bir şey mi? Bozulmuşluğu, çürümüşlüğü mü temsil ediyor? Yani senkretik olmak kötü bir şey mi? Bir hikmetin peşinden gitmek kötü bir şey mi? Ee, bunlar aslında bizim gibi monoteist araştırmacıların e, belki de bu gnostik inançları e, tam olarak anlamaması, onları küçük görmesinden kaynaklanıyor. Mesela maniheizm e, Gnostik mi, senkretik mi yoksa kültürel etkileşime uğramış. Yani sadece o dönemde e, çok yaygın bir kültürel etkileşim olduğunu söylemiştik. Sadece bunu e, gösteren bir şey mi e, diye sorabiliriz. E, şey, Mani'nin peygamber olup olmadığı soruluyor. E, bakmak lazım İslam kaynaklarına. Şu anda hatırlamıyorum. Ben Buda'nın Peygamber olabileceğinin kabul edildiğini biliyorum. Biruni'nin mesela kitabında Hinduizm, ehli, e, Hindu Hindular ehli kitap arasında sayılabilir şeklinde görüşler var. Mani ile ilgili hatırlamıyorum ama e, böyle karizmatik bir peygamber imajı çiziyor. Peygamber gibi takipçileri için peygamber. Bizim için sorduğunuzu e, düşünüyorum. Ali Şeriat'ı maniye peygamber dedi demiş Arzu Hanım. Olabilir evet, olabilir. onu kontrol edelim bir bakalım. Eee hafta inşallah onun cevabını veririm. Ali Şeriatin'in Dinler Tarihi kitabında Tavsiye edebiliriz buradan. Bilgiler tabi güncellenmediği için eski olabilir. Biraz dinler Tarihi kitapları sıkıntılı arkadaşlar. dinler Tarihi'nin Türkiye'deki yeri de sıkıntılı. Hani ilahiyatta felsefe ve din bilimlerinin yeri. işte bunlar uzun sürer bir gün inşallah şey konuşuruz. Uzun süre tercüme eserler yapılmış. Biz hala çok yeniyiz dinler Tarihi çalışmalarında. Dolayısıyla tercüme kokan ya da yanlış bilgiler veren eserler dolu. dolu dinler, e, tarihi ansiklopedileri var. Şimdi Ali Şeriatı onu önceden yazmış. Kendisi vefat ettiği için yani kitap 60'larda falan yazılmış bir kitap. E, Ali Şeriatı de e, Şii kendisi. Dolayısıyla Manihiyizmi ilgi duymuş olabilir o topraklarda, İran topraklarında. Manihiyizmi değişik bir bakış açısıyla anlatabilir. Ben de onu fırsat bulursam okuyayım. Ee, hem bizim ders programımız çok yoğun hem de arkadaşlar mesela ben burada Hristiyanlığı anlatıp buraya gelip Zerdüşlü'ye geliyorum. Dolayısıyla dinler tarihinde çok fazla karışık hani alanlara sıçrıyoruz. İnşallah onu not alıyorum. Ee, şey, Maniye'yi bizim Müslüman yazarlar nasıl görmüş? Peygamberlik şeyi atfetmiş mi? Ona bakacağız. Şimdi bir de maniheizmin, e, tabi ki bu yapılan bütün araştırmaların çoğunun batıda yapıldığını, batıların, batılıların kendi bakış açılarını yansıttıklarını söyleyelim. E, dolayısıyla hani illa böyle e, her yerde her şeyden bir parça almıştır. E, bir, doğru düzgün bir kökeni yoktur diyemeyiz bu din için. Sonuçta çok fazla da takipçisi var. Yani birden yayılmış çok karizmatik bir şey. Yani e, eğer çok tutarsız bir öğreti getirseydi bu kadar insan ta, bu kadar insan tarafından benimsenmezdi. Bu açıdan da evet Müslüman e, yazarların eserlerinde e, çok şey söyleniyor olmalı ile ilgili. Bir ne dediğini biraz biliyoruz. Daha detaylı bir çalışma yapılabilir. Şimdi maniyle kullanılan terimler kavramlar var. E, çok odaklanmayalım dediğim. Bunların manalarını, anlamlarını elimden geldiğince açık bir şekilde söylemeye çalıştım. Bu ışık tanrısının kızları falan da var ama şeyde o hayat ve yaratılış hikayesinde Hazreti Hava'nın çok suçlandığını görüyoruz. Şimdi Mani misyon faaliyetinde bulunmuş Mani'nin takipçileri de ve almış başına gitmiş bu Mani'nin egemenliği. Bunda neler etkili olmuş acaba? Bir kere bir İran... Yöneticileri bunları bir ara desteklemiş. Ee, ama o dönemde zerdüştük var. Unutmayın biraz sonra geçeceğiz. Zerdüştük varken Manil'in öğretisini desteklemişler. O da böyle bir fırsat bulmuş. O imparatorlar da bence Manin'in öğretisinde ve gücünde bir şey olduğunu fark ettiler ve e, hani onun onunla birlikte kendi toplumlarını kendi kültürlerinin de güçleneceğini düşündüler. Dolayısıyla bir şey var bu Manin'li öğretisinde. Ama keşke biz orijinal şeylere sahip olsak metinlere. Bir de arkadaşlar Mani dediğim gibi mesela daha önce dediğim gibi bir İranlı Şaha, Mihir şaha, ışık cennetini gösteriyor. Mihrşah da bunu görünce e, iktida ediyor. Böyle şey mucizeleri de varmış. Mesela Mani Hz. İsa gibi iyileştirici gücüyle ve mucizeleriyle biliniyormuş. Tam karizmatik bir lider. Böyle şey değil. Sadece bir toplumu işte sosyalistlerde olduğu gibi bir toplumun lideri değil mucizeler de gösteren iyileştirme gücü olan bir lider. Aynı zamanda peygamber onların peygamberi ve insan bu da ilginç. Hristiyanlıkta mesela insan peygamber şeyi tamamen kaldırılıyor. Ama mani sanki o dönemde daha böyle ayakları yere basan bir şey öneriyor. Çünkü zerdüşlükte de görmeyeceğiz peygamber şeyi. Zerdüş bir nevi Gerçi o da peygamber gibi. Neyse biraz sonra karşılaştırmayı yaparız. Ama Manihizm, Mani heyecin, özellikle Mani'nin döneminde başarısız olmuş. Mani sonuçta öldürülmüş. E, bunda İran imparatorlarının, Sassan imparatorlarının vazgeçmesi var bu e, ilk dönem destekleme politikasından. Çünkü e, almış başına gitmiş bir e, topluluk arz ediyor o dönemde ve bu sosyal denge için İran toplumu için bir tehlike olarak görülüyor. Daha sonra Romalılar da, özellikle Diokletian ve birinci. Hüssinyan döneminde maniheistler takibata uğruyorlar çünkü sınır tanımayan bir grup haline gelmişler. Bu günleri anlatan bir ağıt edebiyatı doğmuş. Maniheis liter literatürde işte Manili'nin çektiklerini, ondan sonra takipçilerinin çektiklerini anlatan, çektiklerine dair eserler yazılmış. Evet, Arzu Hanım siz sonradan bağlandınız belki de. Ee, şey Bu bölüm için, maniheizm için Işık Bahçelerini tavsiye ediyoruz Emin Maluf'un. Ee, tabii ki içinde şeyler olabilir. Ben de ilk fırsatta okumaya çalışacağım. Okudum ama hatırlamıyorum daha doğrusu. Ee, yazarın kendisinin de bir bakış açısı olduğunu düşünerek şey yapalım ama e, çok büyük bir başarıya ulaşmıştı orada e, e, şey Emin Maluf. Ben onu hatırlıyorum. Bugün okuduğum değerlendirmelerde de işte kitap değerlendirmeleri yapan yazarlar da en başarılı eserlerinden biri olduğunu söylüyor Maluf'un. Bir de Mani e, uslu durmamış. Mani İran Kask sistemine karşı çıkmış. İmparatorların otoritesine itiraz etmiş. Bir de o zamanki e, Zerdüşt rahiplerinin uygulamalarına itiraz etmiş. Kendisi de uslu sudurmadığı için bir müddet izin öğretisinin yayılmasına izin verildiği için verilmesine rağmen sonradan yasaklanıyor. Belki de bu yasaklanmadan dolayı manihiyizm etkisini Orta Asya'da ve Uygur toprakları da buluyor. Türklerin bir ara dini oluyor. İlginç yani bize yakın gelen şeyleri var. Bunlar hep araştırılması gereken konular. Batıda da arkadaşlar özellikle bugün işte Trakya dediğimiz, Rumeli dediğimiz topraklarda Bogomiller, Katarlar, Pavlikienler diye Hristiyan gruplar çıkıyor. Orta çağda 1200'ler, 1100'lerde ve bunların Manikeist olduğu söyleniyor. Mani'nin Mani öğretilerini içinde barındıran Hristiyan gruplar olduğu söyleniyor. Ee, geç giren bir arkadaşımız soruyor şey Emin Maluf Işık Bahçelerinde Mani'nin Mani hayatını anlatıyor. Ee, he, ve yani Bilimler Tarihi eseridir bile diyebiliriz. Tabi ki edebi öğeleri var ama bir de Mani ile ilgili e, çok fazla çalışma yok. E, bize zevk verebilecek, zevk okuyabileceğimiz bir kitap tavsiye ediyorum. Hani sakıncalı bir şeyler falan varsa yanlışlar varsa bir şey varsa ileride inşallah değineceğim. Bakma fırsatı, yeniden okuma fırsatı bulursam, e, Maniheizm'in orta çağda, e, işte Bizans dünyasında çeşitli Hristiyan grupların arasında izini sürdürüldüğünü, e, etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Şimdi Maniheizm'e bir ilgi doğmuş ama orta çağ, e, yakın çağda. Avrupa Refer, Reformasyonu döneminde, Reform döneminde daha doğrusu, Protestanlar ve Katolikler birbirleriyle e, çatışırken e, Protestanlar e, Maniheizme ilki duyuyorlar ve diyorlar ki, e, Maniheizler bile, ey Katolikler sizlerden daha tutarlı ve açık bir şeyler söylemişti. Yani Mani'nin e, anlattığı şey Katolik tanrı algısından daha doğruydu demişler. Katolikler de şunu demiş ama sizin o maniniz, sizin o beğendiğiniz mani deterministik yani insan iradesine hiç yer vermiyor. Işık alemi vardır karanlık alemi vardır. Bunlar savaşırlar insan arada tabiri caizse güme gider diyor ve elinde olmayan bir reenkarnasyona uğruyor maniye göre insanlar. Başka şey olup olup duruyorlar ki ta mükemmelleşene kadar. O zaman insanın hür iradesi ne burada yer yok diyor Katolikler. Sonra e, aydınlanma döneminde e, yine gündeme geliyor aydınlanma düşünürleri maniizm üzerine şeyler yazıyorlar. Onlar da şuradan çık, yola çıkıyor. E, Katolik düşünce o kadar böyle irrasyonel geliyor ki onlara o kadar anlat, anlatımı anla e, şimdi irrasyonelliğe kötü bir şey yani hani e, küçük gören bir şey söylemeyelim. Katolik tanrı halkısı aklı o kadar çok dışarıda bırakıyor ki e, protestanlar o dönemki aydınlanmacılar diyor ki Mani Güzel bir tane tasavvuru getirmişti. Daha genişti, daha içerikliydi Mani'nin Tanrı anlayışı. Sizinki gibi tek taraflı değildi ve Mani kötülük problemine cevap bulabilmişti diyorlar. İşte bu gördüğümüz Maniheizm her ne kadar ölmüş olsa da etkisini sürdürmüş. Şimdi vakit azaldığı için hemen Zerdüşlü'ye geçiyorum. Zerdüşlük ve Mecusilik hakkında ben çalışmıştım. Buradaki metni şey yapmıyorum, kendi yorumlarımı aktarayım arkadaşlar. Siz herhalde metni daha sonra görebiliyorsunuz. Bu da sizin için ikinci bir kaynak olmuş olur. Ee, Zerdüştük ile ilgili takip, ta, tavsiye edebileceğimiz romanımız Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı. Ee, dolayısıyla iki romanla bu dersin konusunu e, daha belirgin hale getirebiliriz. Zerdüştük ile ilgili Türkiye'de bir uzmanımız var. Daha önce buradaydı kendisi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeydi. Şu anda Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eee yardımcı doktor Mehmet Alış'ın do doktora tezi mecihilik üzerine. Kitabını da ben size göstereyim burada. Bir saniye. Ah. Oh. Pardon, pardon. Arkadaşlar Ayış'la kitaplarından çıkmış. Bir saniye. Kulaklığımız çıktı mı? Seste problem yok sanırım. Olsa yazarsınız. Evet. E, ben duymuyor gibiyim. Seste bir problem var mı? Neyse tamam yok herhalde. Mikrofonumuz şey yapıyor. Arkadaşlar Ay kitaplarından çıkmış. Kitabevi yayınlarının bir şeyi. Ay kitapları. Kadim İran'da Din diye. İstanbul'da olanlar için ee, kitab evi çok e, büyük bir indirime girmiş, ben geçen gün Cavaloğlu'na gittim, ee, kitap almayı özlediğimiz için artık hani şu internet çıktıktan sonra. Ee, Baya hacimli bir kitap, 350 sayfalık bir kitabı, 10 liraya alabilirsiniz. Ee, Mehmet Bey'in doktora tezi bu kitap, dediğim kadir, kadim İran'da din. Monoteizm'den, düyalizme, mecusi, tanrı anlayışı adında. E, Mehmet Bey dillerini öğrenmiş, işte Amerika'da merkezlerine gitmiş, modern mecusilerle görüşmüş. Tarihini verdikten sonra mecusini, tarihsel problemlerini anlattıktan sonra e, modern mecusiler bu dini nasıl anlıyor, nasıl algılıyor? nasıl yorumluyor? Bunu anlatıyor. Bir de üç döneme ayırıyor Mecusili'yi. Çok da anlaşılır bir şekilde. Şimdi ben bu kitap ve başka kitaplar, işte yabancı dildeki kaynaklar esas olmak üzere çıkardığım notlardan size bahsedeceğim. Dediğim gibi siz burada metni zaten okursunuz. Arkadaşlar biz Mecusili'yi duyup duyarız. İslami Müslüman yazarların eserlerinde ateşe tapanlar olarak adlandırılırlar bu adlandırmanın çok da doğru olmadığını göreceğiz ama yani tapınaklarında ateşi olduğu ateşi değer atfeden insanlar İran topraklarında ortaya çıkmış bu din Zerdüş gibi yine çok karizmatik bir lider tarafından ortaya atılmış bir din şimdi şunu bilelim Zerdüş'ten önce İran'da çok tanrılı bir din varmış Zerdüş bu dini yorumlayacak ee, dolayısıyla aklımızda işte böyle Zerdüşt çünkü Milattan öncesine tarihleniyor çok gerilere itenler de var 1600'ler 1700'ler gibi ama genelde Zerdüşt'ün M.Ö. 600'ler 500'lerde yaşadığı söyleniyor dolayısıyla e, Hristiyanlıktan önceki bir dönemden bahsediyoruz sadece Yahudilik var onun döneminde Zerdüşt İran topraklarında dünyaya geldiğinde çok tanrılı kutperest bir din görmüş bunun içinden çıkmış Zerdüş denen şahıs. Şimdi Zerdüşt geri geldiğine bahsedeceğiz. O da çok karizmatik bir lider. Zerdüştün kendisine ait eserler tartışmalı. Ama uzun süredir Gatha denen metinlerin Zerdüş'te ait olduğu söyleniyor. Bizi de ilk planda bu ilgilendiriyor. Madem bu dinin kurucusu ya da işte peygamberi Zerdüşt. o zaman biz ilk o ne demiş bu din değişime uğramadan önce nasılmış diye bu gataları merak ediyoruz ee, bu gatalarda yani Zerdüş'te ait olduğu söylenen metinlerde arkadaşlar bir tanrı anlayışı var bu tanrının adı Ahuramazda ve e, biz çok tanrılı eski İran dinine bir başkaldırış görüyoruz Zerdüşt o çok tanrılı dini reddediyor ve bir Ahuramazda isimli tanrının etrafında bir e, öğreti kuruyor. Şimdi bu birinci dönemimiz ama Zerdüş'ten sonra Avesta denen kitaplar yazılıyor ve bu Zerdüş sonrası dönemde tekrar eski İran dinine bir dönüş var ama Zerdüş'tün, Zerdüş hala önemli bir figür ama Zerdüş'ten sonra gelenler diyorlar ki aslında Zerdüş şöyle söylemişti ona itaf ediyorlar, onu kullanıyorlar tabiri caizse, onun otoritesine başvurarak Tekrar eski dinlerden unsurlar alıyorlar ve bizim bugün bile geldiğimiz e, dualist ikili bir mecusi anlayışı oluşuyor. İçeriden ve dışarıdan müdahaleler alıyor din bu dönemde. yorumlama Yorumlanma dönemi diyelim. Daha sonra Sasanidar döneminde ve daha sonra işte böyle pehlevi kültürle, İran kültürüyle bu avestalar üzerine yorumlar yapılıyor. Din daha büyük bir değişim ve yorum faaliyetine tabi tutuluyor. Ve din artık bugünkü son şeklini alıyor. İşte o dönemde ateş tapınakları çıkmış. O dönemde ateşi tapar Tapınır şekilde adlandırılır olmuşlar. Yani bu Zerdüşt'ün getirdiği öğreti değişime uğramış. Başta monoteist, daha sonra dualist olduğu, çok tanrılıktan unsurlar aldığı söyleniyor. Şimdi mecusiler nasıl kendilerini adlandırıyorlar? Bu problemli bir şey çoğu din araştırmasında olduğu gibi isimlendirmeleri tanımlamaları yapanlar batılılar ilk 19. yüzyıldaki araştırmacılar 19. yüzyılda bu zerdüşlüye ilgi Hindistan'a giden özellikle İngilizler tarafından ortaya çıkarılıyor çünkü zerdüşlün Takipçileri daha sonra Hindistan'a yerleşmiş ve bugün onlara Parsiler deniyor. Bizim Metin'in başlığında da Zerdüştlük ve Parsilik başlığı atılmış. Parsiler Hindistan'daki Zerdüştler ve onlar e, hala varlıklarını sürdürüyorlar. Amerika'da falan e, işte Parsilere rastlarsınız. Zerdüştler de var, İran'da hala bir bölgede varlar. Ve daha çok da yine Diaspora ya da işte, e, İran topraklarının dışındaki bölgelerde varlar. Şimdi aslında Zerdüşt Mecosiy falan demiyor öğrencilerine, Aşavan diye bir şey diyor. Yani adaleti, doğruluk ilkesini takip edenler anlamında kendisine tabi olanlara bu ismi veriyor. Daha sonra Zerdüşt'i iş ya da Zoroastrian, Zarathustristirish gibi isimler söylenmiş. Bunların da takip, bunların da merkezinde Zerdüşt ismi var. Zerdüş'te tabi olanlar demek. Yalnız burada şu problem ortaya çıkmış. Zerdüş'te tabi olanlar Yunanca çevrilirken Zora stres diye çevrilmiş. Latinceye de öyle geçmiş. Bunun da bir anlamı yıldıza tapar demek. Yıldıza, gezegenlere. Aslında hani böyle yıldızlara, gezegenlere tapmak söz konusu değilken bu şekilde isimlendirildikleri için Öyle kalmış. Bugün Zoroasterian dediğinizde İngilizce'de benim de aklıma nedense bu geliyor. Aster zaten, yıldız falan demek. İsimlendirmede bir problem olmuş. Yani biz yıldızı tapmıyoruz diyor mecosiler. Modern araştırmacılar bu ismi kullanmaya devam etmişler. Bir de vurgu şu. Zerdüştü ortaya almışlar, merkeze almışlar. Dolayısıyla Zerdüşt öncesi ve sonrası diye grup dönemleri ayırmışlar. O yüzden bu isimlendirmeyi tercih etmişler. Bir de Mazdaizm bu denir bu dine rastlayabilirsiniz. Tanrısı Mazda olduğu için, Ahura Mazda, Mazda'ya tapanlar anlamında bu bahsettiğimiz İran dini Mecosilik aslında o. Bu ismi de Sasani'ler döneminde almış. İran kimliğini oluşturmaya çalışan, İran'ı güçlendirmeye çalışan Sasani İmparatorluğunun İmparatorluğu zamanında. Bugün hala bazı İranlılar o ismi kullanmayı tercih ediyormuş ki o İran köklü güya, işte güya demeyelim de iddia ettikleri köklü ve derin eski İran kültürünü yansıtmak için. Dediğimiz gibi Hindistanlı Mecusilere Parsiye diyoruz. Bunlara Mecus denmiş. Mecus ismi de Gata'da görülmüyor. Daha sonraki Avesta literatüründe ortaya çıkıyor biraz tartışmalı. Ama o dönem Medler denen bir millet var. Medlerin din adamlarının ismi Mecusmuş. Onlardan alındığı söyleniyor. Daha sonra bu İngilizceydi Macay diye geçti. İşte İsa'nın doğum hikayesini bilenleriniz varsa, İsa doğduğunda 3 tane İranlı Macay ya da mecusiye gelip Müjdelemişti onu. Bunun belirtilerini de yolda almışlardı. İşte kutsal bir bebeğin doğduğunu. Hristiyanlar bu üç tane şeyi, macayı, mecosiyi çok önemser. Hz. İsa'nın doğum sahnelerini oluştururlar okullarda falan. Orada böyle üç tane İranlı figür koyarlar. Şimdi isimlendirme problemli dedik. Olabilir. Ee, peki bu Zerdüşt ne yaptı? Zerdüşt sadece eski dinde reform mu yaptı? O bir ıslahçı mı? Yoksa yeni bir din mi getirdi? Esas problem bu. Çünkü Zerdüşt'ün gatalarında e, tek tanrılı bir anlayış var. Bunu çok açık bir şekilde söyleyemesek de araştırmacılar diyorlar ki Zerdüşt'ün görüşü dualist değildi. Ondan sonra bu şekli aldı. Mehmet Alıcı da onu e, savunuyor. Ve e, diyor ki ikinci dönemde, daha sonraki yorum döneminde e, Zerdüşlük tekrar diyor eski dinlerinden, e, politeistlikten unsurlar aldı ve birden fazla Tanrı ortaya çıkardı diyorlar. Şimdi Zerdüşlük Hinduizm'i göreceğiz inşallah. Zerdüşlük Hinduizm arasında ilişki kuranlar var ve diyorlar ki Hinduizm'den çok etkilenmiştir bu din. Bunu... Uzun uzun savunmuşlar, çalışmalar yapmışlar ama araştırmacılar bugün ona da karşı Zerdüştü'yü biz Hinduizm'de anlatamayız. Kendisinin kitapları var, kendisinin öğretisi var ve bu Hinduizm'le çok da böyle birebir bir yakınlık göstermiyor. Bizim bu Zerdüştük dediğimiz ya da Mecusilik dediğimiz dinde arkadaşlar Mazda, Ahura Mazda diye adlandırılan bir ilah var. Hikmet sahibi bu ilah. E, hikmet kelimesinden geliyor. Şimdi vaktimiz azaldığı için e, notların detayları geçiyorum. Bu Ahuramaz da yaratıcı bir tanrı. Yaratıcı, her şeyi bilen, düzen veren, ahiret gününün sahibi, ilk olan, hesaba çeken, yani Tanrı özelliklerini koruyor gördüğünüz gibi kötü varlıkların da kendisine tabi olduğu bir Tanrı ama Maniheizm'de neydi? kötü Tanrı iyi Tanrı'dan ayrı başlı başına bir şeydi Zerdüşlük ve Mecusilik kötülüğü tak, tek ve iyi Tanrı'ya tabi kılıyor yani Maniheizm'deki kadar kötü güçlü değil bu önemli ikisinin farkında ama işte açık bir şekilde Zerdüş tek Tanrı'ya mı inandı sorusu biraz çetrefildi Gatalarında, kendi kitabında tek tanrı bu Ahura ya fazlaca vurgu varken bir de onun yardımcısı ilahi varlıklar var. Onlara ilahi diyor. İşte bizim kafamız burada karışıyor. Bu ilahi varlıklar melek miydi? Neydi bunlar? Bunlar da ezeli miydi? Başlangıçları yok muydu? Yaratılmamışlar mıydı? Problem bu. Yani aslında tek tanrı bir inanç sunarken birçok melek gibi kavramlar geliştirmiş. Bunlara da ilahi demiş. Burada işler karışıyor. Ee, şöyle açıklayanlar var. Zer düştün işte o kastettikleri meleklerdi. Ya da işte düşünceyle insanın düşüncesindeydi. Yine İslam felsefesini bilenler bilirler. Farabi Platon'dan aldığı şekliyle şöyle düşünür. Ee, i̇şte semavi alemde, düşünce aleminde tek tek düşünceler, ideler vardır. Biz onlara Onlardan nüveler vardır bizde. Biz oraya ulaştığımızda, o düşünceleri aldığımızda, o seviyeye ulaştığımızda mükemmelleşiriz, Hikmeti, marifeti elde ederiz. Zerdüş'te, Zerdüşt'ün bu ilahi varlıklar dediği şeyler de tıpkı melekler gibi insanların kendini geliştirdiğinde ulaşabileceği düşünceler, düşüncelerin nüveleri olabilir. Peki kötülük ne oluyor burada bir ikilik var mı mecusselikte aynı mani olduğu gibi bu da iki ikili bir anlayış mı sunuyor kötülük ve iyilik arasında çok karmaşık bir konu araştırmacılar bunu söylemiş kötülük problemini açıklama kolay değil bu şeyde diyorlar acaba ağı da bu tek Tanrı kötülüğün babası mı kötülük ondan mı çıktı e, diye soruyorlar Zerdüş de tıpkı Mani Manide olduğu gibi bu dünyanın sonunun olduğunu ve kötülüğün aslında bu dünya hayatından kaynaklandığını söylüyor. Bir de burada şey var ilahi varlıklar, melekler midir dedik ya bu yardımcı şeyler? Belki de bunlar Tanrı'nın sıfatlarıydı, ilahi isimlerdi, Tanrı'nın başka başka yönlerini gösteren bir şeyler, bir şeydi. Dolayısıyla bugün yaygın kanaat Zerdüşt'ün başta tek Tanrı'nın bir inanç geliştirdiği fakat Tanrı'ya yardımcılar belirlediği. Bunlar da pekala melek olabilir, alan isimleri sıfatları olabilir, insanlarla Allah ki yardımcı nüveler olabilir. Zerdüşt sonrası bu din yeni bir yoruma tabi oluyor ve büyük bir avesta geleneği oluyor. Avestalar yazılıyor Zerdüşt'ten sonra. Onun takipçileri tarafından ve e, Avesta'ların çeşitli bölümleri var. Kimisi dua kısmına, kimisi ibadetin nasıl yapılacağını, kimisi hukuku anlatıyor. Yalnız Avesta'da önemli olan şu e, artık Ahura Mazda çok güçlü, tek başına etkili bir tanrı değil, e, gücünü paylaştırmış başka tanrılar da var artık. Ve bunlar e, tamamen bu tek tanrıya bağlı değil. Kendi başlarına hareket edebilen tanrılar. İşte bu dönemde tek tanrının gücünün azaldığını, pek çok yardımcının çıktığını görüyoruz. Burada da yine etkileşim olmuş. İşte Hindu dininden, Roma dininden yardımcılar almışlar. Mesela Mitra var. Mitra ay ve ay tanrısı. Anahita var su tanrısı. Ateş kültü çok önemli. Ateş tanrısı var ki bundan sonra mecusilik Ateşle anılacak. anına gelecek. Ee, bu da Avesta döneminde ikinci dönemde ilahi varlık kazanan bir şey bu ateş şeyi bitirelim sorunuzu öyle bakacağım inşallah ama bugün mecusiler biz ateşi bir aracı olarak kabul ediyoruz ateş bize hem temizliği simgeliyor hem de Allah'a uğraşmada bir aracı biz yakarışlarımızı ateş vasıtasıyla yapıyoruz bu yüzden tapınakta ateşleri hapsettik bizim için ateşi beslemek onu söndürmemek önemli ama bizim taptığımız ateş değildir diyorlar işte bugün Amerika'daki şey, Mecosilik Merkezi'nin araştırıcıları, oradaki işte başkanlar falan bu şekilde açıklıyorlar. İran'da ve Amerika'da yine Mecoseli'nin dini liderler de var. Bunlar da bu şekilde yorumluyorlar. Bir de şunu unutmayalım. İran toplumu göçebe bir dönemdeydi o dönem. Ateşin zaten bir önemi vardı onlar için. Hani bunu bir simge olarak benimsemişler ama illa böyle direk sadece ateşe tapıyor gibi bir anlayış, sanki basite indirme yemek gibi oluyor bu dini. Ee, mesela Zerdüşt'ün itiraz edip ettiği ama bu dönemde dine sokulan bazı uygulamalar var. Mesela haoma içeni, içeceğinin içilmesi gibi ya da Zerdüşt'te mesela kötü güçler fazlaca yoktu. Bu dönemde bir sürü kötü güç icat edilmiş ve hep iyilerle kötü güçlerin e, e, mücadele içinde olduğu söylenmiş. Üçüncü dönem Sasani'ler dönemi, Sasani İmparatorluğu döneminde bu dine ekstra bir yorum yapılıyor ve Avesta'nın üzerine Zend adı verilen yorumlar yapılıyor. Şimdi esas olarak bu dönem ne söylüyor? Dine yeni bir şekilde sokuyor, tamam oldu. Bunu bir İran dini yapıyor, bunu da anladık. Teolojik olarak ne söylemiş olabilir? Aslında çok fazla değişik bir şey yok. Figürler değişiyor. Hani biz eski destanlardan falan biliriz. Hürmüz ve Ehrimen. İşte Hürmüz Ehrimen adını alıyor. iyi ve kötü tanrı. Başta Ahuramaz da vardı. Şimdi bir de onun karşısına Ehrimen çıkarıldı. Bunlar Pehlevi dilindeki isimleri. Şimdi burada da arkadaşlar iyilik tanrısı aktif bir tanrı oluyor. Kötülük yalnız şu ilginç mecusilikte. altını çizerek tekrar söyleyelim. Gerçi ilk defa söylüyoruz. Ee, iyi, yer düştükte, mecusilikte ya da kötülüğü Tanrı yaratmıyor. İyi Tanrı, kötülüğü yaratamaz. O başka bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun da açıklaması zor. Ee, i̇şte bu kötülük problemi felsefede de önemli bir şeydir. Bizim bu me mecusilik, ele aldığımız mecusilik anlayışında ilahi varlık olan hürümüz sadece iyiyi yaratabilir. Ee, kötülüğü yaratamaz. Ama Ehrimen nasıl ortaya çıkmış? Ee, bu da önemli bir şey. Ehrimen de yaratıcı. Yani kötü tanrı yaratıcı. Kötülükleri yaratabiliyor. Hem de bunların hayatını devam ettirebiliyor. Hem yaratan hem idame ettiren bir tanrı. Yalnız Mecidostelik'te ee, kötülüğün ee, maddi bir şeyi yok. Kötülük eninde sonunda yok olacak. Maddi bir gücü yok. Dolayısıyla Hürmüz'ün bu dünyada yaptığı her şey Ehrimen'i mağlup etmeye yönelik. Hürmüz bu yüzden zamanı yaratıyor ki... Ehrimen zamanın sonunda mağlup olabilsin. Bu zaman içinde Hürmüz onunla savaşabilsin diye. Pek çok detay var arkadaşlar. Ee, ama şurada altını çizelim. İşte e, Mecusiliğin başta tek tanrılı olarak ortaya çıktığı, daha sonra da düyalist bir hal aldığı söyleniyor. E, bugün hala çeşitli görüşler var ama artık Mecusiliğin düyalist bir din olduğu anlayışı merkezde görülüyor. E, Mesela modern mecusiler bunu şöyle de anlatmış. Bir saniye bu ile ilgili pardon ahlak anlayışlarından burada bahsediliyor. Mesela modern dönem mecusileri iyi düşünce, iyi söz ve iyi eylem şeklinde sloganlaştırmışlar. Dinlerinin öğretisini. Bunu takip ettikten sonra diğer mecusi kurallarını, pratiklerini, dini uygulamaları görmezden gelmişler bugün uygulamıyorlarmış yani şey bugün ateşe tapan tapmayan sadece Zerdüşt ve sonrası ahlak ilkelerini uygulayan şeyler var mecusiler var bakalım atladığımız bir şey var mı hızlı geçtiğimiz için bir de arkadaşlar bu modern mecusiler arasında reform yapalım tekrar başa gidelim dinimizin özünü bulalım e, diyenler var. Bunların bir kısmı Zerdüştü ve Zerdüştün metinlerini önemsiyor. Aradaki yorumları reddediyor. E, arkadaşlar e, Nar Ağacını okuyanlar bilir ya da okursanız göreceksiniz. O da işte Baltan Harbi'nden önce e, dolayısıyla 1800'lerde 1900'lerin başında e, 1800'lerde daha doğrusu İran'da Yezid'de e, yaşayan bir aileden bahsediyor. Mesela orada e, ödüllerini çok yüksek bir e, kuleye çıkarıp orada gömmeden bıraktıkları ve işte akbabaların e, ye, e, akbabaları yiyecek olarak bırakıldıkları gibi uygulamalar var. Başka orada bir meclislerinden bahsediliyordu. E, i̇şte bugün mecosiler e, daha çok Zerdüşt'ün getirdiği ahlak ilkelerini önemseyen insanlar e, mutlaka vardır. Ben şahsen tanışmasam da din adamları falan var. E, hani bu uygulamalarını sürdürenler vardır. İran'da gidip görmek lazım. Esas mesaj şu. Zerdüşt'ük maniheizmden farklı olarak e, iyilik ve kötülüğü ayırdı ama e, kötülüğü iyiliğe tabi tuttu. Yalnız yine kafamız karışacak. Kötülüğü İyi Tanrı'nın yaratmadığını söyledi. Kötülüğü yaratan başka bir güç ortaya çıkardı. E, felsefede bunu daha sonra karşılaşırsınız. Kötülük probleminin anlatımında. Bu iki din ilginç bir şekilde e, işte dünyanın sonunun yaklaştığını, bu dünyanın kötü olduğunu, e, iyiyle sava kötü'nün savaş halinde olduğunu söyledi. Değişik bir resim çiziyor bize. Şu arkadaşımızın yazdığı soruya bakayım. Onun dışında e, vaktimizi aşıyoruz ama çok böyle çok aklınıza takılan varsa bir iki bir soru alalım. Kur'an'da adı geçmeyen peygamberlerden olup diğer dinler gibi tahrif edilmişler arasında oldum. Yani böyle olabilir mi? E, demin Mani için arkadaşımız söylemişti. E, şey Zerdüştün de peygamber olabileceğini düşünenler olmuş. Zerdüştü hatırlıyorum en azından. Mani'den çok emin değilim ama e, şey Buda için, Buda için özellikle söyleniyor. Olabilir yani ben hani e, Müslüman bir dinler tarihçisi olarak şey yaptığımda e, bu önemli figürlerin peygamber olmuş olabileceği e, görüşü yakın geliyor bana. E, ayetlerde mecusilerden bahsediliyor. Yani ismen geçiyorlar. Orada tabii e, yanılıyorsan beni düzeltin. Ateşe tapanlar şeklinde bir şey var sanırım ya yani o şekilde algılanıyor bizim İslam toplumunda dolayısıyla bozulmuş şekli ama ilk şekline dair bilgilerimiz olsa bu soruyu daha iyi açıklarız. Vakit bulabilirsem sizin de aklınızda olsun bu e, İslam e, Müslüman kitapların yazarlarında nasıl algılanmışlar buna bakalım. E, Dinler tarihine ilgili temel kitaplar var. Şöyle bir şey, ben liste verebilirim size. E, İditam'a danışmamız gerekiyor. E, bu dersi veren diğer hocalarla anlaşmamız gerekiyor. İnşallah ben onlarla konuşayım. E, bölüm bölüm şey yapabilirsiniz. E, çünkü sizin gibi başka gruplar da var. Ben sizinle paylaşırsam, e, gerçi bu sınavla ilgili bir şey değil ama diğer gruplar bunu görmemiş olacaklar. En yakın zamanda danışacağım inşallah. Ee, şöyle ama genel bir şeye bakalım derseniz, maalesef bizim alan biraz sıkıntılı. Tercüme kokuyor eserlerimiz. Ya da işte İslam bakış açısıyla yazılıyor. Ee, çok kısa geçiyorlar. Mesela Hristiyanlık falan çok kısa geçmiş ama e, dili güzel, hoca yıllardır dinler tarihi okutan bir hoca. O yüzden Mahmut Aydın'ın Ensar Neşriyat'tan ana hatlarıyla dinler tarihi diye bir kitabı var. Ama dediğim gibi bütün dinlere bir de içine İslam'ı katıyorlar. Halbuki biz özellikle İslam'ı zaten ilahiyatta çalışıyoruz. O yüzden çok tanıtım, çok giriş şeyleri veriyorlar. Tek de Hristiyanlıkta oydu buydu diye isimler verebilirim size. Çoğu İngilizce maalesef. Bugün Zerdüştlükle ilgili Mehmet Alıcı'nın akademik kitabını %100 tavsiye ettik. roman edebiyat dünyada, edebiyat dünyasında hatırlamamızı kolaylaştırsın diye Narac'ından bahsettik. Emin Maluf'un Işık Bahçeleri'nde Mani için tavsiye ettik. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İllitam'ın ders programı normal yani konular açısından, başlıklar açısından farklılık arz ediyor. Hayır hayır pardon siz bu dönem hepsini bir arada alıyorsunuz. İki dönem almadığınız için benim kafam orada karıştı. Haftaya Yahudiliğe başlıyoruz inşallah. Şimdi Orta Doğu'nun kuzeyindeki şeylere baktık. Aşağı edeceğiz. Yahudilik, Hristiyanlık diye devam edeceğiz. Arada da bir yerde sabiliği göreceğiz. O da çok ilginç bir tablo çiziyor. Daha sonra hepsinin e, yorumunu yaparız inşallah. E, saatimiz şey oldu. Ben hepiniz hayırlı akşamlar dileyerek kapatayım o zaman. Haftaya görüşmek inşallah. Sizler de sağ olun. Allah'a emanet olun. Toplantıyı nereden sonlandırıyoruz Evet. Bu buldum. Görüşmek üzere. Güle güle.